bitir namazının vakti yaslı namazından sonradır. Yani yaslı namazının farzını kıldık, son sünnetini de kıldık. Başladı vakti. Vakti başladı. Ne zamana kadar? İmsak vakti. İmsak vakti. vaktine kadar. Sabah namazı vaktine kadar. Şimdi haçta e, milletin bitir namazı kılmadığını bilemeyiz biz. Yani belki hemen akabinde kılınmıyordur değil yani mi hocam? Bizim, bizde bizim iyi bir geleneğimiz var. Osmanlı'dan bu devam ediyor. Biz vitre hemen e, yasını akabinde kılıyoruz. Şimdi isterseniz Peygamberimizin sünnet namazları nasıl kıldığından hareket edelim. Tabii, biliyorsunuz. hocam. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bir odası vardı. Yani diğer hanımlarına da ait odalar vardı. Mesela Hz. Ayşe Efendimizin tek odası vardı. Onun kapısı da camiye açılıyordu. Peygamberimiz e, sünnetleri evinde kılıyordu. Diyelim ki öğlen namazın sünnetini evinde kılıyordu. son sünnetinde eğer e, cemaati sohbet etmeyecekse yine gidip evinde kılıyordu. Sohbet ederse sohbet sonrasında evinde kılıyordu. Sahabe-i kiramdan da sünnetleri evinde kılan veya camide kılanlar oluyordu. Biz de mesela sabah namazının sünnetini evde kılıp camiye gidiyoruz. Evet. Yani Özgür Bey eğer camiye gidiyorsa sünneti camide mi kılınıyor, evde mi kılınıyor bilmiyorum. Ama genel itibariyle ha, evde kılınıyor. Sünnetlerin evde kılınması daha faziletlidir. Buna vitir namazına dahildi yani farz namazların cemaatle camide kılınması daha faziletli daha çok sevap sünnet namazların ise evde kılınması daha Fazla. sevaptır bitir de bu, bunu buna mı? dahil şöyle düşünün sizin eviniz var caminin bitişinde efendim <gülüyor> ezen okundu evinizde diyelim ki öğle namazının sünnetini kılarsınız hı hı. <gülüyor> bundan sonra gidersiniz camiye o arada rahmet getiriliyor olur cemaatle ölenemazını farzını kılarsınız. Çıkar gelir sünneti evinizde kılarsınız. Tesbihatı da evinizde yaparsınız. Böyle yaparsanız Peygamber'e tam uymuş olursunuz. Camide de kılabilir misiniz? Elbette kılabilirsiniz. Dolayısıyla yani Hanefi mezhebinin dışındaki işte Şafii, Maliki, Hanbeliler bütün Naması'nı camide kılmıyorlar. Öyleyse acaba hiç mi kılmıyorlar diye bir su yüzden beslememiz doğru olmaz. Biz bilemeyiz. Belki gidiyor evinde kılıyordu. Evet. Tamam mı? Veyahut da mekan değiştirip Mescid-i Haram'ın bir başka yerinde kılıyor olabilir şey bu yani bazen diyorlar ki efendim işte Arabistan'da Hanbeliler Vahabiler sünnet namazı kılmıyor böyle demek doğru değil yani, bu şekilde bir uygulama yapıyor olabilir yani, yani. yani. kıl kılanlarda kılmayanlar da olabilir yani, yani dedim ki nafren namazı kılmıyorsa bir adam büyük günah işlemiş olmaz günaha girmiş olmaz sünnet kılmamanın sevab sevabından yani sünnet kılmanın sevabından mahrum kalmış olur Evet.